Esirlerin bağışlanmasındaki hedefler. Evet, bu bir cemileydi. Bir kere ölüm bekleyen bu insanlara fidye teklifi onları seve seve fidye vermeye sevk etmişti. Zaten verdikleri bir zaman Müslümanların Mekke'de kalan mallarından alıp çaldıkları şeylerin karşılığıydı. İkincisi o güne kadar Medine'de okuma-yazma oranı çok düşüktü. Halbuki bu insanlar ilmin ve dinin neşrine namzettiler. Onun için okuma-yazma öğrenmeye herkesten daha çok ihtiyaçları vardı. Ayrıca Mekkeli ile Medine'li arasındaki kültür farkı bu sayede Medine'lilerin lehine değişecekti. Üçüncüsü, Medine'de okuma-yazma öğretmek için kalan bu insanlar, İslamiyet'i yakından görüp inceleme fırsatını bulacaklardı. Ve Mekke'ye döndüklerinde de hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem adına kendi hanelerini pet edebileceklerdi. Zira Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o müthiş civan mertliğiyle onların hepsinin gönlüne girmiş sayılırdı. Düşünün ki Ebu Cehil'in kardeşi İbni Hişam, Müslüman olacağı güne kadar bir daha Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme karşı hiçbir muharebeye iştirak etmedi. O, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden öyle bir mürüvvet ve insanlık görmüştü ki, artık onun karşısına çıkmaktan utanıyordu. Ve bu durum hemen hepsinde müşterek bir duyguydu. Dördüncüsü, bu esirlerin yakınları ve akrabaları, her gün hayatlarından endişe edip durdukları bu insanları, kıllarına dahi dokunulmadan birdenbire karşılarında görünce, onların gönüllerinde de ılık bir muhabbet havası esmeye başlamıştı. Çünkü kendileri Müslümanlara neler yapmış ve neler yapmak istemişlerdi ama, işte o şimdi küfür babalarına böyle davranıyordu. Bir Mekkeli bunu kendi öz evladına dahi göstermemişti ve gösteremezdi de. Bu civan mertlik hem Mekkelileri hem de civardaki müttefikleri iyiden iyiye büyülemiş ve eritmişti. Gönüller öyle fethedilmişti ki, eğer Bedir'den sonra Ebu Cehil kalsaydı, beni mahzumda Ebu Cehil hanesinde kafir olarak sadece o kalacaktı. Zira o hane içinde bile herkesin sinesine yumuşayı vermişti. Beni Ümeyye'nin sert siması Ebu Süfyan bile artık yumuşak davranıyordu. Hint gibi babasını, amcasını ve kardeşini kaybetmiş bir hanımı olmasına rağmen bu akıllı ve zeki adam Uhud'da kararlaştırılan ikinci bedre çıkmamıştı. Eğer bir yumuşama söz konusu olmasaydı daha ciddi kötülükler söz konusu olabilirdi. Evet Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'le bir salih yola girmiş bulunuyordu. Zira o gün zalim zalimdi. Hakim olduğu kuvvetin hakkını eda etme noktasını yakaladığı zaman beyinleri eziyor, ciğerleri de dişleri arasında çiğniyordu. Nitekim böyle bir fırsatı yakaladığı zaman Hint, Hazreti Hamza radıyallahu anh'ın ciğerlerini yamyam gibi çiğnemişti. Fırsat bulsaydı, Bedir'de de aynı şeyi yapardı. Ama Müslüman'ın eline böyle bir fırsat geçince, Müslümanca davranıyor ve yüksek insanlık örnekleri veriyordu. Herkesin nefret ve antipati toplayacağı bir yerde o sempati topluyordu. Bu bir Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fetanetiydi. Ve biz zaten cephelerde onun iyi bir erkan-ı harp olmasını, Yine bu fetanetinin bir buğdu olarak ele alıyoruz. I- Zaferi getiren sebepler Sebepler açısından Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir zaferini Şu sebeplerle irtibatlandırıp inceleyebiliriz. Bir kere Allah Resulü askerlik adına çok iyi tabgelenmişti. Tek kumandanın emri altında Beraber ve müşterek hareket eden Tek ağza bakan Tek komutla harekete geçen bir orduyla Bedre gelmişti. Bu orduda pek bir moral ve müthiş bir iman gücü vardı. Bu iman gücüyle cennet yamaçlarını açıkça dünyada bile görüyorlardı. Hatta bu asker Bedrin tepelerinde gezerken adımını cennetin yamacına mı atıyor yoksa Bedrin yamacına mı bunun farkında değillerdi. Bedir'e işte böyle bir iman ve moral gücüyle gelinmişti. Ayrıca bu askerlerin hepsi de emre itaattaki inceliği kavrama şuuruyla dop doluydular. Bazılarının kelleleri gitse bile, bu şehitlerin yanındaki insan, emir almadan o mevzuda bir şey yapmayacaktı. Herkes, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emirlerine kulak kesilecek ve dikkat edecekti. Evet, emrin bir merkezden çıkması, Muharebenin gelişme seyri içinde çok önemlidir. Bunun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gerekli olan şeyi yapmış ve bu merkezi otoriteyi çok sağlam bir blokaj üzerine oturtmuştu. Ayrıca çok mükemmel bir haber ağı kurmuştu. Otağını kurduğu yerden her tarafı rahatlıkla gözetliyor, yer yer iniyor askerlerinin arasında dolaşıyor ve cephede Kendine göre gevşeklik gördüğü yerlerde bizzat bulunuyordu ki bunu Hz Ali radıyallahu anh <gülüyor> Biz Resulullah'a sığınıyorduk. O düşmana en yakındı. Sözüyle anlatmaktadır. Ama hele bir ona dokunmaya görsünler. Etten kemikten bu kaleye toslar ve dağılır giderlerdi. Evet o, sallallahu aleyhi ve sellem, hep onların arasında bulunuyor ve onlara moral veriyordu. Aralarında geziyor ve Allah Celle Celaluhu sizinle beraberdir ve sizi teyit edecektir diyordu. Bu moral gücüyle, bu itaat ve inkiyat anlayışıyla herkes dimdikti. Cennete gidiyor gibiydiler. Zaten o günün şartlarına göre tam bir askeri düzen vardı. İyi tabiyelenme, sağ cenah nedir, sol cenah nedir, merkez nedir, merkez kuvveti nedir, ihtiyat kuvveti nedir? Bunlara verilecek cevap askerliğin ta kendisidir. Ve o gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu unsurları yerli yerince yönlendirmiş bir askerdi. Mesela askerlik itaattir. Bütün aceme eğitimi süresince askeri itaate alıştırırlar. Evet, emre itaatteki incelik çok önemlidir. Yat, yatacaksın. Kalk, kalkacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem askerlerini oraya gelinceye kadar zaten itaate alıştırmıştı. Orada da komutan Otağ-ı Hümayun'u Bedir'in bir tepesine yerleştirmiş... Her şeyi oradan gözetliyordu. O emir veriyor ve onlar da emre itaat ediyorlardı. Zaten askerini oraya kadar öyle bir imanla yetiştirmiş ki, adeta bu savaş hayatı istihkar edenlerle, hayata talip olanlar arasında yapılmaktaydı. Birileri gül bahçesinden gül koparmak istiyor, öbürü de kanını döküp gül büyütmek, ...gül yetiştirmek istiyor. Biri... ...hayatın şu yükünü... ...sırtımda taşıdığım yeter. Açılsa da... ...cennet kapıları girsem... ...ve onun yasemenliklerinde... ...reftare yürüsem... ...öbürü de... ...ah bir sağlam geriye dönebilsem... ...bir içki içsem... ...bir rakaselere raksettirsem... ...ve hayattan kam alsam... ...diyordu. Evet, burada... Hayatı istihkar edenlerle, hayatın kulları savaşıyordu. Bu, cemaat karşısında darmadağınık yığınların savaşıydı. Ve savaşın neticesi daha baştan belliydi. Çünkü burada nizamla nizamsızlık savaşıyordu. Arz ettiğim gibi, ordunun içinde bir gedik açılır, ya da bir yerde bir diş kırılır veya bir yaralanma olursa, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hemen orayı takviye buyurur ve askerler Allah Resulünü önlerinde görünce daha bir civan merdane savaşırlar ve o gedik hemen kapanı verirdi. Zaten sürekli taktik farklılığı kutsilerin en belirgin vasfı. Öyle ki Bedre gelirken de çok farklı taktikle gelinmişti. O bunları çok fazla yazıya da dökmüyordu. Zira yazıya dökülen taktiklerin karşı tarafça elde edilmesi her zaman muhtemeldi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kafasında olanları öyle planlıyordu ki en hassas ölçüleri dahi nazardan kaçırmıyordu. Bugün haritalar üzerinde yazılıp çizilen ve taslak planlarla ancak ifadesi mümkün olan manevraları o sallallahu aleyhi ve sellem hep kafasında kuruyor. Anı ve zamanı gelince de kafasında kurup planladığı hususları tatbik ediyordu. Bedir'e öyle bir stratejiyle gelmişti ki, düşman düşünüyor taşınıyor, elli tane casus gönderiyor ve bir şey koparamıyordu. Harbin sonuna kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasıl hareket edecek? Ne yapacak? Nasıl davranacak? Sırdaşları ve has kumandanları müstesna kimsenin bundan haberi yoktu. Oysa ki düşman hep karambole savaşıyordu. Allah Resulü'nün ordusuysa gözü açık, nereye ok atacak, mızrağı nereye salacak, her hususta bilerek hareket ediyordu. Evet, strateji çok önemlidir. Ve ben, günümüze ait bazı hususlar istisna edilecek olursa, bunca ilerlemiş olmamıza rağmen, henüz bu seviyede bir stratejiye vakıf olduğumuz kanaatinde değilim. İyi cepheden ayrılma, müminin işi değildir. Önemli bir diğer husus da, kendisinden emir geleceği ana kadar fertlerin, hissi hareket etmemeleri ve ölesiye oldukları yerde kalmalarıydı. Hatta bozgun mukadder olsa bile, kuzgun leşe deyip yerlerinden ayrılmamalarıydı. Zaten Kur'an da onlara, Ey iman edenler! Savaş için ilerlerken inkar edenlerle toplu halde karşılaştığınızda onlara arkanızı dönüp kaçmayın. Enfal suresi 15 demiyor muydu? Bir tek kişi bile kalınsa kaçılmayacaktı. Ben ne zaman Viyana bozgununu hatırlasam yüreğim sızlar ve kendi kendime şöyle derim. Keşke Merzifonlu'nun etrafındakiler son neferine ne kadar orada ölseydi de hiçbirisi kaçmasaydı. Kim bilir belki de orada idbar ikbare dönebilirdi. Kızıl elma tarih boyunca alınamadı. Belki de alınabilirdi. Ama hayat tatlı görününce ve ölümde endişe edilen bir husus haline getirilince hatta cennet ve iman Müminin nazarında ikinci, üçüncü mesele haline gelince, dahası dünya müminin gözünde büyüyünce, Allah Celle Celaluhu müminin mehabetini aldı. Mümin mehabetsiz kalınca da, kafir gelip galebe çaldı. Artık mümini görseler dahi ondan korkmuyorlar. Gözünün içine baka baka onu aldatıyor ve onunla alay ediyorlar. Mü'mine harp meydanından kaçmak yakışmaz. O orada doğranabilir ama yine kaçmaz. Tarih bunun binlerce misaliyle doludur. Ve hepsi de bu civan mertliği ve gözü pekliği adeta Bedir'in arslanlarından öğrenmişlerdir. Bu savaş, ileride geleceklere de örnek olması bakımından çok önemlidir. mükte 20 bin kahraman, 200 bin Bizanslıya karşı savaşmıştı. O da Bedir gibidir. Tabii ki bu zafer aynı ruh ve şuuru paylaşan insanların omuzunda bayraklaşmıştı. Düşünün ki o gün yer mükte binlercesi gibi oldukça farklı bir kahraman daha vardır. Adı Kabbas bin Eşyem. Öğle vakti ayağı bir kılıç darbesiyle kopar da bundan hiç haberi olmaz. İkindi vaktine doğru zafer müminlerin lehinde neticelenmiştir ve bu bahadır attan inmek istemektedir. Her zaman olduğu gibi ayağını yere doğru atarken boşluğa gider ve yere yuvarlanır. Ne olduğunu anlamak için doğrulup ayağa kalkmak isteyince işi anlar. O gün ayağı kendinden önce cennete gitmiştir. Ve seneler sonra torunu Ömer İbni Abdülaziz'in huzurunda kendini tanıtırken şöyle der. Ey halife! Ben öyle bir dedenin torunuyum ki, o öğle vakti ayağı koptuğu halde, ancak akşama doğru haberdar olabilmişti. Öyle savaşıyordu ki ne dünya, ne de ukba umurlarında değildi. Onlar Yunus'un diliyle bana seni gerek seni diyor, her yerde onu solukluyorlardı. Savaşta kaçmak büyük bir cürümdür. Bu mevzuda Cenab-ı Hak bir ölçü getirmiş, ve geri çekilmeler ancak bu ölçü çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutularak tecviz edilmiştir. Ve hiç kimse bu ölçüyü kendi heva, heves ve düşüncesine göre yoruma tabi tutamaz. Ölçü şu ayetle çerçevelenmiştir. Tekrar savaşmak için bir tarafa çekilmek veya bir başka topluluğa katılmak maksadı dışında o gün arkasını dönüp kaçan kimse Allah'tan bir gazaba uğramış olur. Onun varacağı yer de cehennemdir. Bu ne kötü bir dönüştür. Enfal Suresi 16 Mute'nin kahramanları, geriye döndüklerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkamamışlardı. Hepsi de Hicap içindeydi. Kendilerini harp kaçağı şeklinde mütalaa ediyor ve saklanıyorlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise onları bağrına bastı ve yukarıdaki ayetle onlara teselli verdi. ''Siz kaçmadınız, bana dehalet ettiniz.'' Toparlanıp yine gideceksiniz dedi. Evet, eğer geriye çekilme olacaksa, komutanın emriyle ve bu mülahaza içinde olacaktı. Burada diğer önemli hususlardan biri de kumandanın her an askerinin başında olmasıdır. Tarih şahittir ki ne zaman İslami bir devletin başındakiler, ordularının başında bulunmuşlarsa, ekseriyetle hep muzaffer olmuşlardır. Ve belli bir dönemde Osmanlılar'da olduğu gibi ne da padişahlar sarayda oturmaya başlamışlarsa, gerileme, gevşeme ve çözülme baş göstermiştir. Kanuni, 46 senelik saltanatını hep at sırtında ve cepheden cepheye koşarak geçirmiştir. Devleti zirvede tutabilmesinin en büyük sırrı da Allah'ın inayetiyle işte budur. Yukarıdan beri arz etmeye çalıştıklarımızda gördük ki, Bedir'de diğer zaferlerimiz gibi Allah yolunda, Allah'a güvenilerek ve şartlarına riayet edilerek, yani sebeplere tutunarak elde edilmiş bir zaferdir. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bütün fiili duaya ait hususları tamamladıktan sonra, orada da ellerini açmış ve Rabbine dua dua yalvarmıştı. Bu iki dua birleşince de, Cenab-ı Hak, müminlere parlak bir zafer nasip etmişti. Ariz ve amik olmasa da, Siyer ve Megazi'nin bize intikal ettirdiği ölçüde size bedri intikal ettirmeye çalıştım. O, sallallahu aleyhi ve sellem, mükemmel bir askerdi. Bu mükemmel asker, bir avuç serden geçtisiyle, falsosuz, fiyaskosuz, Rabbinin takdir buyurduğu noktaları tutuyor ve biz onun başarılarının anlamında hep Muhammedur Resulullah gerçeğini okuyoruz. Evet o niçin başarılıdır? Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah celle celaluhu'nun resulüdür. O Cenabı Hakk'ın talimiyle terbiyesiyle ve Allah'ın iyi bir asker kılmasıyla iyi bir askerdi. Evet o dersini Allah celle celaluhu'dan alıyordu. Çünkü o bir vazifeliydi. Bu mevzuda ona bahşedilen en büyük mazhariyetlerden biri, Allah'tan gelen emirleri bütün incelikleriyle anlayıp değerlendirebilecek olan ve taneti azamdı. Bu akıllara durgunluk veren akıl, cerbeze yapan, kendine göre bir yol tutup giden değil. İlahi maksatları, Allah Celle Celaluhu'nun emir ve isteklerini arızasız, kusursuz anlayan akıl demekti. Evet, insanlığın iftihar tablosu, fermanı ilahi olan Kur'an'la kainat kitabındaki gerçekleri tehlife muvaffak olan tek insandır. Evet, Kur'an ne diyorsa daha evvel Allah Celle Celaluhu'nun ilim pergeline göre işlenmiş, kudret ve irade ile ortaya konmuş, meşiyeti ilahi ile meydana getirilmiş kainat kitabı da aynı şeyleri anlatmaktadır bu iki kitabı tevfik etmede, daha doğrusu, bu tevfiki kavrayıp ifade etmede hayata geçirmede, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tektir, müstesnadır ve eşi menendi yoktur. 2. ve sarp Yokuş Uhud Şimdi de, Allah Celle Celaluhu'nun inayetiyle Uhud'a dönerek, bir de Uhud zaviyesinden, o muhteşem asker, o büyük insan ve o menendi olmayan nebinin Uhud'da ortaya koyduğu feraset ve fetaneti beraber takip etmeye çalışalım. Müminin münafıktan ayrıldığı Uhud, vefalının vefasızdan ayrıldığı Uhud, yiğidin kalleşten ve korkaktan ayrıldığı Uhud, nebiye gerçekten bağlı olanın yüreğinde zaaf olandan ayrıldığı Uhud, o hep ürpertilerle anılacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün Uhud'un eteklerinden geçerken, uzun uzadıya bu dağa bakmış ve, Uhud, cebelun yuhibbuna ve nuhibbun. Uhud öyle bir dağdır ki, o bizi sever, biz de onu buyurmuştu. Daha önce de arz ettiğim gibi, bu söz on dört asır öteden Uhud'a karşı kalbinde bir küskünlük duyabileceklere sanki Uhud'un müdafası gibidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yanlış anlayışla Uhud'a vefasızlık ve uğursuzluk isnadında bulunulmasın diye gönüllere su serpmiş ve Rencide olan Müslüman onura başka sebep ve sayıkların bulunduğuna işarette bulunmuştur. Evet, asr-ı saadette Müslümanların onuru Uhud'da olduğu kadar başka hiçbir karşılaşmada kırılmamıştır. Bu doğrudur. Fakat sebep Uhud değildir. Hatta Uhud, Müslümanların paniğe kapıldığı saatlerde onları himaye bile etmiştir. Esbab planında ona sığınmışlar ve mutlak bir mağlubiyetten kurtulmuşlardır. Netice itibariyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bir başka derinliğini ortaya çıkaran hezimet görüntülü muvakkat sarsıntıda asıl sebep bazı münafıkların işin başında ordudan ayrılarak Müslümanları arkadan vurmaları ve yine daha işin başında Müslümanların kuvve-i maneviyelerini sarsmaları. Bu arada ashabın kendi seviyelerine denk emre itaattaki inceliği tam kavrayamamış olmaları. Meşru da olsa, bazılarında ganimet arzusu belirmesi gibi şeyler sıralanabilir. Her ne sebebe bağlı olursa olsun, Uhud'da küçük bir sarsıntı geçirildiği muhakkaktır. Ve bunu Uhud'a bağlamak hiç de doğru değildir. Onun içindir ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'u sevdiğini ifade buyurmuş. Ve bu vehmi zihinlerden silmiştir. Şimdi evvela Uhud'a nasıl gelindi? Uhud savaşına sebep olan saikler nelerdi? Bundan kaçınılması mümkün değil miydi? Söze buradan başlayarak, önce Uhud'un bir tahlilini yapmaya çalışalım ki, bu mağlubiyet gibi görünen savaşta dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, eşsiz bir erkan harp, ve nazirsiz bir askeri deha, onun için bu tabiri kullanma caizse, olduğu ortaya çıksın. Bedir hezimeti, Mekke müşriklerinin gayz ve kinini iyice körüklemişti. Bilhassa Bedir'de yakınları öğrenler, durmadan Mekkelileri harbe kışkırtıyor ve tahrik ediyorlardı. Bu tahrikler Mekkelilere de münhasır kalmadı. Kâb bin Eşref vasıtasıyla, Medine içinde de fitne ateşi tutuşturulmaya çalışılıyordu. Kaab bin Eşref, şiirleriyle Müslüman kadınlara iftiralar atan ve müminleri birbirine düşüren tipik bir Yahudiydi. Hatta o yılan dilini Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve selleme bile uzatmaktan çekinmezdi. Tabii Müslümanlar bu durumdan çok rahatsız olurlardı ama her defasında Resulullah'ın tedbir, temkin ve sabrına takılırlardı. Seriye tertibini onlar da öğrenmişti. Yaptıkları saldırı ve yağmalarla Medine halkının kuvve-i kırmaya çalışır ve yer yer bunda muvaffak da olurlardı. İşte Bedir'den sonra bir sene boyunca hep böyle tahribat yapıldı. Vücuda musallat zararlı mikroplar gibi Mekkeliler de artık Medine'ye musallat olmuşlardı. O emin ve medeniyetin beşiği olmayan namzet beldenin bütün zararlı mikroplardan korunması gerekiyordu. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de işte bunu yaptı. İslam'ın en azılı düşmanı Kâb bin Eşref bu dönemde öldürüldü. Çünkü o büyük bir ihanet şebekesinin başındaydı. Öldürülmesi mutlak bir zaruret haline gelmişti. Muhammed bin Meslem'e bu zarureti yerine getirdi. Beni Kaynuka Yahudileri, gemi azıya almış, sürekli serkeşlik yapıyorlardı. Bu arada bir Müslüman kadına sarkıntılık yaptılar. Sonra çıkan kavgada karşılıklı adam öldürmeler oldu. Bu da yetmiyormuş gibi, kalelerine güvenip, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme meydan bile okudular. Küstahça, sen, harp bilmeyen Kureyşlilerle savaştın. Eğer bizimle savaşırsan, harbin ne olduğunu o zaman görürsün, dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, her zaman Müslümanlara saldıran ve daha büyük saldırılar planlayan bu namertlerin üzerine yürüdü. Yaptıklarına pişman olup teslim oldular ama, güven vaat etmediklerinden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onları Medine'den sürdü. Medine artık yavaş yavaş emin belde haline geliyordu. Bu arada Mekke bütün şiddetiyle kaynamaya devam ediyordu. Ebu Süfyan Müslümanlardan intikam alıncaya kadar başına koku sürmeyeceğine yemin etmişti. Hatta bir ara Beni nadir Yahudilerinin bulunduğu mıntıkaya kadar gelmiş, Müslümanlara ait bir iki evi de kundaklamıştı. Müslümanların geldiğini duyunca da Mekke'ye kaçmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu haber ağa kesintisiz işliyor ve bütün olup bitenleri saati saatine merkeze ulaştırıyordu. Bu arada bir haber daha geldi. Kureyş çoluk çocuk, kadın erkek kim varsa hepsini, hatta bazı kabilelerden yandaşlarını da alarak Medine'ye doğru ilerlemekteler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kurultayını toplayarak istişare etti. Kendi düşüncesi Medine'de kalıp müdafaa harbi yapma merkezindeydi. Çünkü Bedir'de nasıl Kureyş hiç beklemediği bir stratejiyle karşılaşmıştı, şimdi de öyle olacaktı. Kureyş, Bedir'deki tecrübeleriyle kendini bir meydan muharebesine hazırlayarak geliyordu. Eğer Medine'de kalınıp müdafaa yapılsaydı, durumları uzun süre muhasaraya müsait olmayan Kureyş, ümitsiz bir bekleişten sonra geldiği yere dönüp gidecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu düşüncelerini yaklaşık olarak şöyle izah buyurdu. Çocuk ve kadınları emniyet içinde kalabilecekleri yerlere yerleştirelim. Sonra da Medine'nin kenar mahallelerinde Kureyş'e karşı da bulunalım. Efendimiz bu strateji ve taktikle şu hususları düşünüyordu. A- Müslümanların esas gaye ve hedefi harp değildir. Onlar, emniyetin temsilcileridir. B. Ancak hak ve hakikatin eşetmelerine mani olmak istendiğinde, onlar bu manayı ortadan kaldırmak için her şeyi göze alır ve harp ederler. C. Müslümanlar saldırıya uğradıklarında, dini, vatanı, ırzı, namusu müdafaa için savaşırlar. Ve gerekirse, bunun için can verir ve can alırlar. Bu da onların en meşru haklarıdır. Etrafta mütehayyir, hadiseleri izleyen insanlara verilecek bu tür imajlar çok mühimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu imajı yerleştirmek için müdafaa harbini tercih etmekteydi. A- Uhud öncesi meşveret. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müdafaa harbi yapacaktı. Düşünceler bu noktada temerküz ediyordu. Bu arada bir de rüya görmüşlerdi. O, sallallahu aleyhi ve sellem, kendi zırhının içine girmiş ve bir kısım sığırlar boğazlanıyor. Mübarek kılıcının ağzı bir diş atıyor. Bu rüyayı kelimesi kelimesine şöyle tabir buyurdular. Bu bizim için Medine'nin içidir. Müdafaa harbi yapalım. Onlar saldırsınlar, biz onları burada karşılayalım. O boğazlananlar benim ashabımdır. Oraya gitmeyelim. Kılıcımın ağzından bir parçanın kopması ve diş atması, yakınlarımdan birisinin ölmesi demektir. Evet, Allah Celle Celaluhu göstermiş, tembihte bulunmuş, ve Habibine bir sinyal vererek adeta onlarla müdafaa harbi yapın demiştir. Rüyada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kılıcının ağzından bir parça kopmuştu ki, bu Hazreti Hamza'nın şehadetine işaretti. Evet Allah'ın arslanı Hamza bu muharebede şehit olacaktı. Bu sırada Bedir'de bulunmayanlar da vardı ki bunlar da şehit olmak için hep dua ediyorlardı. Allah Celle Celaluhu onların dualarını da kabul buyuracaktı. Mesela Enes bin Nadr, Allah beni müşriklerle bir karşılaştırırsa diyor ve şehitlik arıyordu. Yani Enes ve emsali, o hangi gündür? O günün adı nedir ki ben o gün şehit olur, şehadet kanıyla abdest alır ve bu halimle Allah'ın huzuruna çıkarım mülahazası içindeydi. Ve onlar bunu ciddi bir istek ve önü alınmaz bir arzuyla bekliyordu. Bütün bir sene hep bunu heceleyip durmuşlardı. Elbet böyle bir dua reddolunmazdı ve olmadı. Kim bilir daha niceleri aynı arzu ve istekle yanıp tutuşuyor ve dua dua Allah'a yalvarıp bir meydan muharebesi talep ediyordu ki ona da şehitlik kapısı açılsın. Abdullah bin Cahş, Amr-ı İbni Cemuh, Sa'di ibn Rebi, hepsi de şehitlik bekleyen ukuba buğutlu insanlardandı. Keza Sümeyra Hanım radıyallahu anh'ın çocukları da şehitlik bekleyen kimseler arasındaydı. Şehitlik onların her gece rüyaları ve hülyaları olmuştu. O gün bunlar orada meşverette ağır bastılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, meşberetle meseleleri topluma mal ediyordu. O öyle davranacaktı ki, harekete iştirak eden her fert, fikren o işe sahip çıksın. Böylece her fert, içinde kendi düşünce ve görüşü de olan meseleye, daha çok omuz verecekti. Çünkü o da fikren o düşünce örfanesine iştirak etmiş oluyordu. Gerçi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Vahiyle müeyyetti. Ama bazı kimseler daha sonra kadere taşatmasın. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı demesinler diye evvela meşveret ediyor, sonra meşverette kendi ictihadlarını da ortaya koyuyordu. Gençler, ya Resulallah, Bedir'de olduğu gibi yapalım. Dışarı çıkalım, hodri meydan diyelim. Yüz yüze göğüs göğüse vuruşalım. ''Bizi bu şerefli mücadeleden mahrum etme.'' diyorlardı. Evet bunlar Bedir'i örnek alıyor ve böyle harp etmek istiyorlardı. Halbuki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tatbik ettiği bir stratejiyi ikinci muharebede tatbik etmeye taraftar değildi. Düşman daima sürprizlerle karşılaşmalıydı. Ne var ki gençler alternatif düşüncede ısrar ediyorlardı. Büyükler meseleye muttari olduklarında ise, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, çoktan zırhını giymiş, kılıcını kuşanmış bulunuyordu. Bunların gelip gençlerin ısrarlarından vazgeçtiklerini bildirmeleri, meseleyi artık değiştiremezdi. Zira o zaman da bir kısım fikir ayrılıkları ve değişik mahzurlar doğuracaktı. Evvela karar verdikten sonra karardan dönülmesi, başka kimselere de baskı yapma ve fikirleri istikametinde zorlama düşüncesi verecekti ki, bu da fasit bir daire içine girilme demekti. Halbuki verilen karardan dönmek ve fertlerin duygu ve düşüncelerine göre durmadan karar değiştirmek, sıradan bir liderin dahi yapmayacağı bir yanlışlıktı. Elbette ki liderler lideri, iki cihan serveri, böyle bir yanlıştan müberra ve münezzehti müberra ve münezzeh kalacaktı. İkincisi, eğer müdafaa harbi yapılır ve es kazara bazı arızalar zuhur ederse, baştan bu işe gönüllü olmayanlardan çeşitli uygunsuz sözler duymak. En azından böyle bir düşünce her zaman ihtimal dahilindeydi. Üçüncüsü, yapılacak müdafaa harbinde elde edilecek her türlü ganimet, Kazanılacak şeref ve izzet dahil, hiçbir zaman bir meydan muharebesindeki kadar olmazdı, olamazdı da. Bu da yine gayrimemnunların çıkış yapmalarına sebep olabilirdi. İşte bütün bu ve benzeri sebeplerden dolayı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir nebi zırhını giydikten sonra, Allah onunla düşmanları arasında hükmünü vermedikçe, ona zırhını çıkarmak yakışmaz.'' Çünkü Allah ona İstişare ile karar verip azmettiğinde Allah'a güven ve ona tevekkül et. Ali İmran Suresi 159 Buyurarak kararlılığı emrediyordu. Evet, yoldaki her tereddüt arkadakilerin kalbine korku ve tereddüt salar. Her yeni hareket halkı değişik fikirlere sevk eder. Ve teşettütü ara, görüş dağınıklığı olur. Bu da dağılıp çözülmelere yola çardı. Gerçi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalıp müdafaa harbi yapmak istiyordu. Fakat meşverette meydan muharebesi yapma fikri ağır basınca istişare istikametinde karar verdi ve bir daha da kararından dönmedi. Bunun akıbeti ne olursa olsun dönmezdi de. Zira millet ve devlet hayatında meşveret gibi, çok önemli bir esasın tespit edilmesi uğrunda, 70 değil, 70 bin şehit de olsaydı, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, o yolda yürüyecekti. Bedir doğrudan doğruya bir fetihti. Uhud'da en az Bedir kadar fetihtir. B. da doğru. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Derhal Uhud'a doğru hareket emri verir. Asker Uhud'u tutacak ve böylece düşmanın Medine'ye taarruzu önlenecekti. Kadın ve çocuklar emin yerlere yerleştirildi. Eğer düşman Medine'ye girmiş olursa, arkadan kıskaca alınacak ve böylece düşman hareketsiz hale getirilecekti. Anında karar verilmişti ama alternatif stratejiler de vardı. Uhud'un eteğine varıldığında hatt vaziyeti alındı. Müslümanlar bütünüyle 700 kişiydi. Daha önce orduya iştirak etmesine rağmen Abdullah bin Ubey bin Selul 300 adamını alarak kendi dediğinin olmadığını ileri sürmüş ve ordudan ayrılmıştı. Müslümanların arasında zırhlıların sayısı 100 kadardı. Sancak yine Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'a verilmişti. Süvarilerin başında ise Zübeyir İbn-i Avvam radıyallahu anh vardır. Zırhsız askerlerin başında da Hazreti Hamza radıyallahu anh bulunuyordu. Ve okçular, düşmanın arkadan gelmesine mani olmak üzere önemli bir yere yerleştirilen bu okçuların başında Abdullah bin Zübeyir radıyallahu anh vardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün okçulara ısrarla şöyle demişti. Siz bizim arkamızı koruyun ve zinhar yerinizden ayrılmayın. Bizi ganimet paylaşıyor görseniz bile yerinizi terk etmeyin. Ve yine bizim cenazelerimizi kartallar kapıp götürüyor olsa bile bulunduğunuz yerde kalın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tam tekmil kendisine düşen şeyleri yapmıştı. Bu defa saf şeklinde değil de değişik bir taktik uygulayacaktı ordusunu Uhud'un bağrına çekecek, düşmanı kıskaç içine alacak ve onları okçularla kıstıracaktı. Sonra bir kısım ölüm fedailerini, i̇bn caşları Cahşları, ölüm arayan Mus'ab bin Umeyr'leri, Ebu Ducaneleri ve aslanlar aslanı Seyyidina Hazreti Hamzaları düşmanın bağrına salacaktı. Bedir'de parola Ehad, Ehad'dı. Uhud'da ise öldür öldür manasına emit emitti. Burada taktik de parolada değişmişti. Müslümanlar Allah ve Resulü aşkına kendilerini koruyacak ve düşmanı öldüreceklerdi. Savaş planı düşünüldüğü gibi hazırlanmış ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elinde tuttuğu kılıcı göstererek hakkını vermek şartıyla bu kılıcı isteyen var mı buyurmuşlardı. Bütün sahabe coşmuş ve herkes bu kılıcın kendisine verilmesini istemişti ama herkesi herkesten daha iyi tanıyan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem gözleriyle kılıcın asıl sahibini arıyordu. Derken kılıcın asıl sahibi Ebu Ducane sordu: "Ya Resulallah, bu kılıcın hakkı nedir?" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem eğilip bükülünceye kadar harbetmektir buyurdu. O da Hakkını vermek üzere bu kılıcı bana ver ya Resulallah dedi. Ve artık kılıçla gerçek sahibi buluşmuştu. Ölüm sarığını başına sardı ve düşman saflarına daldı. Ensar Ebu Ducane radıyallahu anh'ı çok iyi bilirlerdi. O al renkli sarığı sardığı zaman artık ölüme gidiyor demekti. Ve bu esnada kimse Ebu Ducane radıyallahu anh'ın karşısında bulunmak istemezdi ve bulunamadı da. Biz az önce geçen konuşmayı sadece Ebu Ducane radıyallahu anh ile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arasında geçmiş bir konuşma olarak biliyoruz. Halbuki Uhud'un sonunda görülecekti ki Ebu Ducane radıyallahu anh gibi daha niceleri var. Abdullah bin Cahş radıyallahu anh kendisini öldürecek bir hasımla karşılaşmak için Allah'a dua etmektedir. Aman Allah'ım bu nasıl ukba ve ebediyet mülahazasıdır? Hamza radıyallahu anh'ın kükreyişleri arsanların ödünü koparacak gibidir. Ve bu ölüm fedailerini düşmanın bağrına salmak hiç beklenmedik bir stratejiydi ki Ebu Süfyan Bedir hesapları yaparken yeni bir şaşkınlık yaşıyordu. Evet, Uhud'da karşılaştıkları hiç de Bedirdekilere benzemiyordu. Hele ölüm, ölüm naraları Kureyşlileri sıtmalılar gibi tir tir titretiyordu. Evet, müşrikler böyle bir şey beklemiyorlardı. Beklemedikleri için de birdenbire bozguna uğramışlardı ki, işte Uhud'un birinci safası buydu. Bu birinci safada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine ile Uhud arasında, sırtını Uhud'a vererek okçularını uygun bir yere yerleştirmiş, onlara sakın yerinizden kıpırdamayın demiş, Sonra da arslanlarını düşman ordusu üzerine salmış ve düşmanı bozguna uğratmıştı. Hem öyle bir bozguna uğratmıştı ki, kaçanlar kendilerini bir anda kadınların çadırlarında buldular. Bu arada Ebu Dücane radıyallahu an ta merkezde korunan Ebu Sübyan'ın hanımı Hind'in yanına kadar gidip ulaştı. Hatta kılıcını kaldırıp tam başına indireceği zaman... Allah Resulü'nün kılıcını bir kadının kanıyla kirletmeyeyim mülahazasıyla geriye döndü. Bütün sahabe bu kadar başarıyla kendilerine verilen rolü çok iyi oynamış, vazifesini bir hakkın yerine getirmiş ve mücadele etmenin hakkını vermişlerdi. Allah Celle Celaluhu ebeden onlardan razı olsun. Ali İmran Suresi sanki Uhud'da mücadele veren bu insanları destanlaştırmaktadır. Geçmiş peygamberlerden misallerle, onların etrafını alan yiğitler tablolaştırılıp tasvir edilirken, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in etrafındaki bu bahadırlara da telmihler yapılmış ve şöyle denmiştir: Ve kâim min nabiyyin qâtal مَعُرِبِيُونَ كَثِيرُونَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة Nice peygamberlerin yanında Rabbek kul olmuş savaşan Rabbani'ler vardır ki Allah yolunda başlarına gelenlerden ötürü gevşememişler Yılmamışlar ve boyun eğmemişlerdir Allah sabredenleri sever Onların dedikleri ancak şuydu Rabbimiz günahlarımızı işimizdeki aşırılıklarımızı bize bağışla Sebatımızı arttır, inkarcı topluluğa karşı bize yardım et. Bu yüzden Allah, onlara dünya nimetini de, ahiret nimetini de fazlasıyla verdi. Allah, işlerini iyi yapanları sever. Ali İmran Suresi 146-148 Ayet, Rabbani'leri anlatıyordu. Ama tarihi tekerrürler zaviyesinden anlatılanlar, Uhud'da kavga veren insanlardı. Zaten bu ayetler Uhud münasebetiyle nazil olmuştu. C. Uhud'un sapaları Uhud'da üç ayrı tablo vardır. AA A. Birinci tablo Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin alel acele verdiği kararların başarı ve muvaffakiyetle neticelenmesi tablosudur. Gerçi bu bölümde de birkaç şehit verilmişti. Ama Seyyidina Hazreti Hamza Ebu Ducane, İbni Cahş radıyallahu anhum, düşmanı ekin biçer gibi biçip geçmişlerdi. Ve açık bir zafer kazanılmış, düşman da bozguna uğratılmıştı. Bu esnada kadınlar yollarda kaçışanların ayaklarından tutup kaçmayı önlemeye çalışmış ve bu size yakışmaz diye yalvarmışlardı ama, kaçmaya yüz tutmuş Mekke ordusunu durdurmak mümkün değildi. Bu karşılaşmada Müslümanların sayısının münafıklar ayrıldıktan sonra 700 kişi kadar olduğunu mevsuk tarihler söylüyor. Karşı tarafın gücü ise 3 bine yakındı. Bu da takriben Müslümanların beş katı demekti. Yani her fert beş insanla savaşmak zorundaydı. Kureyş kadınlarını çocuklarını da getirmişti. Bunlar def çalıyor ve askeri coşturuyorlardı. Müşrik ordusu tam tahkim edilmiş, hazırlıklıydı ama, Müslümanın Fendi karşısında, Bedir'de olduğu gibi burada da yine bozguna uğramışlardı. İşte tam bu esnada emir dinlememe gibi bir talihsizlik oldu ki, biz buna zerle diyoruz. Zira onlar mukarrebin, yani Allah'a çok yakın ve sanki onu görüyor olma mevkiinde bulunuyorlardı. Bizler İslam ve iman mevkiinin insanlarıyız. İman ediyor, İslam'ı yaşıyor ve ötesinde daha derinliklere akıl erdiremiyoruz. Onlarsa Allah Celle Celaluhu'yu görüyor gibi ibadet etme mevkiinde bulunuyor ve her şeyi bizden çok farklı görüyorlar. Hatta çok defa kimiyetsiz, keyfiyetsiz lahuti derinlikler müşahede ediyorlardı. Bu kadar yakın olduklarından dolayı, kalplerinden ve kafalarından geçecek şeylerden dahi muahize olabilirlerdi. İşte orada hafif bir çözülme. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, hezimetten zafer çıkarma stratejisine giden yoldaki sarsıntı, bir mukarrabin okşanmasıydı. Evet, zaferden sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Uhud'da başarılıdır. Bir kısım tarihlerin yazdığı gibi, Uhud hezimet değildir. Ben şahsen burada hezimet tabirini çok ağır buluyorum. Ruhen bu kelimeden rahatsız oluyor ve onun yerine Uhud'da bir aralık sarsıntı oldu diyorum. BB ikinci tablo. Düşman hezimete uğramıştı. Kaçan kaçana bir bozgun vardı. Müslümanlar ister istemez Bedir'i hatırladılar. O zamanda düşman ordusu böyle kaçmıştı. Derken işin bittiğine hükmettiler. Sıra ganimetleri toplamaya gelmişti. İşte şurada develer, atlar, sığırlar onları bekliyordu. Düşman bütün mal varlığını bırakıp öyle kaçmıştı ki, zahiren gidip ganimet toplamada hiçbir mahzur görülmüyordu. Bu itibarla da ganimet toplamaya okçular da iştirak etmişlerdi. Her ne kadar Abdullah bin Cübeyr radıyallahu an onlara Allah Resulü'nün emrine hatırlatmış idiyse de, emrin son sınırındaki espriyi kavrayamamışlardı. Zira ayrılanlar bu emri, savaşın sonuna kadar sebat edin şeklinde yorumlamışlardı. Ve işte savaş sona ermişti. Ayrıca onlara göre, böyle bozguna uğramış bir ordunun toparlanıp geri dönmesi muhaldi. İşte Uhud'un ikinci tablosu. C.C. Üçüncü tabloya gelince, okçuların yerlerinden ayrılması, cephede bir gedik açmak demekti ki, hayatında hiç yenilgi görmemiş, askeri deha Halid'in bunu değerlendirmemesi düşünülemezdi. Ve şimdi fırsat onun eline geçmişti. Bu esnada Müslümanlar kılıçlarını kınlarına sokmuş, toplanan ganimetlerle meşguldüler. Kimisi de çadırlarına çekilmiş istirahat ediyorlardı ki, Halid yıldırım gibi ilerledi ve kalan birkaç okçuyu da şehit ederek arkadan saldırdı. Müslümanlar tamamen hazırlıksız yakalanmışlardı. Hatta onlar harbi bitti kabul ettiklerinden, harp esnasında olması gereken gerilimlerini kaybetmişlerdi. Bu da yine Halid'in işine yarayacaktı. Fırsatı değerlendirdi ve o müthiş taarruzunu gerçekleştirdi. Burada bir noktaya daha temas etmekte fayda var. Esasen Uhud'a gelinirken bir gedikle geliniyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de kalalım demişti. Onlar dinlememiş ve dışarıya çıkmada ısrar etmişlerdi. Bu onlar adına bir fasit daireye girmek demekti. Şimdi bu fasit daire başka bir fasit daire daha doğurmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Şurada sebat edin, ayrılmayın demişken, onlar yerlerini terk etmişlerdi ki, bu da onlar için yeni bir zelle ve bir sürçme idi. Bu sürçmeleri Kur'an şöyle ele alıyor. <gülüyor> <gülüyor> Yaptıkları bazı şeylerden dolayı, şeytan onların ayağını kaydırdı. Ali İmran Suresi 155 yani işin başında onlara kalın dendi, onlar Medine dışına çıkıp harp edelim dediler. Harp esnasında onlara yerinizden ayrılmayın dendi, onlarsa yerlerinden ayrılıp, ganimet toplamaya, daha doğrusu bu mevzuda diğerlerine yardım etmeye koyuldular. Birinci söz dinlemeyiş, onlar için bir fasit daireye girişti. Birinci fasit daire ikincisini doğurdu. Eğer Cenab-ı Hak rahmetiyle bu fasit dairelerin devam etmesine mani olmasaydı yanlışlıklar birbirini takip edip gidecekti. Rahmetin gazaba sepkat edişi bir kere daha ayan beyan zuhur etmiş ve o mukarrebin topluluğuna kanat açmıştı. Bir de orada harp bitti diye ganimet toplamaya koyuldular. Gerçi bu, harbe iştirak eden ve muvaffakta olan muharipler için gayet normal bir hareketti. Ancak mukarrebin için bu dahi bir kayma sayılırdı. Nitekim Cenab-ı Hak, Bedir'de elde edilen ganimetler sebebiyle Habibini dahi ikaz etmişti. Enfal Suresi 67-68 Hatta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu an bu ikaz karşısında hıçkıra hıçkıra ağlamış ve Hazret Ömer radıyallahu an onları ağlar görünce o da aynı şekilde gözyaşı dökmeye başlamıştı. Onlar dünyaya meyledemezdi. Aksine ona karşı tavır belirlemeleri lazımdı ganimeti alalım götürelim düşüncesi bize göre mahzursuz olsa bile o cephede, o meydanda şehitlerin kanlarıyla yıkanmış o zeminde mukarrebinin buna tenezzül etmesi daha sonra onları vicdanlarında yakıp bitireceğinden Allah Celle Celaluhu teydibi acilesiyle bu acı akıbetten onları siyanet buyurdu. Ama bir gedik daha açılmıştı. Musibet, musibeti unutturur gerçeği çizgisinde her yeni musibet, bir öncekini unutturacak kadar adeta katlanarak geliyordu. Mesela en sonunda bütün musibetleri unutturacak olan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kuşatıldığı, hatta şehit edildiği şayiası onlara her şeyi unutturmaya yetti. Bereket versin, Tam Efendimizin bulunduğu yere kadar ulaşıldığı esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem etrafında sesini duyurabileceği kimselere sesini duyurmuş ve o ilk tahşidatla çevresinde etten kemikten bir kale teşekkül etmişti. Nice kadınlar ellerinde sargılar, bellerinde mataralar yaralılara su vermek ve yaralarını sarmak için oraya gelmişlerdi. Tabii başlarında da Ümmü Ümâre radıyallahu anhâ tarihin şerefle yad edeceği büyük kadın, beyni ve oğullarını göndermişti. Onlar savaşacaklardı. Kendisi de belinde matara, elinde sargılar, yaralıları tedavi için orada bulunuyordu. Gördüğü manzara dehşet vericiydi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında etten kemikten bu kale, parça parça olup devriliyor. Ve hain eller adım adım ona doğru yaklaşıyorlardı. Aslında bütününü doğramadan, hatta onları kütükte doğranan bir et haline getirmeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin semtine sokulmaları mümkün değildi. Orada artık her gayz ile bilenen kılıç onun için bileniyor, her nefretle atılan ok onun için atılıyor. Her kalkan mızrak ona doğru kalkıyor. Ama bütün bunlar gidip bir müminin bağrına saplanıyordu. Bir an gelmişti ki kırılmadık kol, kesilmedik baş kalmamıştı. Tam bu esnada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem üzerine gelmekte olan bir grup gözü dönmüşü göstererek bunlara karşı kim çıkacak deyince Nesibe radıyallahu anha elindeki sargıları belindeki matarayı atarak ben ya Resulallah cevabını vermiş ve müdafaa hattında yerini almıştı. Artık şimdi o bir dişi arslan gibi elindeki kılıçla sağa sola saldırıyor ve Resulullah'a yaklaşanları biçip geçiyordu. Oraya sargı sarmak yaralıları tedavi etmek için gelmişti ama İş başa düşünce adeta arslan kesilmişti. O Allah Resulü'nün önünde mücadelesini devam ettirirken oğlunun kolunun bir kılıç darbesiyle kesildiğini görür. Koşar onu sargıyla sarar ve elini sırtına vurarak İzheb fe qatil emama Git Resulullah'ın önünde savaş evladım der ve savaş mevkiine döner. O kadar yakın savaşıyordu ki, adeta Allah Resulü'nün fısıltılarını duyuyordu. Sırtında elin içine girip saklanacağı kadar derin bir yara açılmış. Kanlar içinde o, Allah Resulü'nün fısıltılarını, Allah Resulü de onun fısıltılarını duyacak kadar birbirlerine yakınlar. O, çocuğunu savaşa gönderdikten sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ona şöyle buyuruyor. Senin şu yaptığına kim takat getirebilir ki? Kim dayanabilir ki? Bunu yakalayan, duyan büyük kadın. Allah'a dua et. Beni cennette seninle beraber eylesin der. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini kaldırarak Yüzünden, sırtından, kolundan kanlar akan bu kadına dua eder. Allah'ım, cennette onu benimle beraber kıl. Şerefli kadın, bu duayı işitince, gayrı kıyamete kadar onun önünde savaşabilirim der. Bütün hayatı, şeref tablolarıyla adeta bir danteladır. Akabe'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme biat edip Medine'ye davet etmesi. Bütün aile ifradıyla İslam'ın emrine girmesi. Peygamberimizin önünde Uhud'u göğüslemesi. En baba yiğitlerin önünde bir performans sergilemesi. Tesettür ayeti nazil olunca, fiilen cihada iştirak edememe üzüntüsüyle sarsılması. Yalancı peygamberler döneminde yeniden sahneye çıkıp, Mede savaşması, savaşıp kolunu ve oğlunu orada bırakıp geriye dönmesi gibi, bir kadın mukavemetini aşan, çok televünlü ve dolu dolu bir hayat yaşamıştır. Uhud'taki ölüm fedailerinden biri de, Enes bin Nadır'dı. Enes bin Malik'in amcası. Enes bin Nadır radıyallahu anh, hem savaşıyor, hem de Allah Resulü'nün öldüğü yerde siz ne diye ölmüyorsunuz diye haykırıyordu. İlk idat burada olmuştu. Ve düşman ordusu da burada bozguna uğratılacaktı. Artık sarsıntı durmuş ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emre itaatteki inceliği anlayamayan arkadaşlarına her şeye rağmen yeni emirler veriyor, yeni stratejiler sunuyordu. Bu arada Sa'd ibn Rabi, radıyallahu anh, Uhud'un bir köşesinde ölümünü beklerken, yanına giden sahabiye şöyle gürlüyordu. Allah Resulüne selam götürün. Uhud'un arkasından buram buram cennet kokularının geldiğini duyuyorum. Ve cemaatime de selam götürün. Nefes alıp verdikleri sürece, Allah Resulüne bir şey olursa, Allah Celle Celaluhu huzurunda yakalarını kurtaramazlar. Ve tabi şehitlik için dua edenlerin duası da kabul olmuştu. Enes bin Nadir dua etmiş, İbn Cahş dua etmiş, Hamza dua etmiş... ...ve bunların duaları kabul olunmuş. Olunmuş da kanatlanıp göklere uçmuşlardı. Uçan uçup gitmiş... Kalanlar kan seyrapları önünde sürüm sürüm. Ve sanki Uhud'da herkes gibi ağlıyor ama kan ağlıyordu. Bir de yüreklerin kan ağlaması vardı ki, o da Allah Resulü'nün vefatı şayiasıyla teverana başladı. Başladı ve çoklarının kuvve maneviyesini sarstı. Ve işte bu esnada Müslümanlardan bir kısmı Medine'ye gelip, Yeni bir tabya planlamak, kimi başka mülahazalarla sağa sola koşuşup durmaya başlamışlardı. Ve tam manasıyla panik içindeydiler ki, tam bu esnada Kab bin Malik'in o gürül gürül sesi duyuldu. Ya maşaral muslimin, ebşiru, hâda rasûlullah! Ey Müslümanlar! Size müjdeler olsun! İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayattadır. Uhud bu sesle yeniden bir ba'su badel mefte uyanır gibi can geldi ve herkes ona doğru koşmaya başladı. İkinci tahşidat Resulullah'ın içinde bulunduğu çukurun etrafında yapıldı. Yeniden etten kemikten bir sur teşekkül etmişti kimisi onun etrafında pervane gibi dönüyor, kimisi mübarek yüzüne saplanmış miper parçalarını çıkarmaya çalışıyor ve kimisi de halkın orada toplanmasını temine çalışıyordu. Ama hepsi de onun üzerine tir tir titriyordu. Zaten onun bir tek dişine zarar gelmemesi için canını vermeyecek tek bir sahabe yoktu. İşte bu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin etrafındaki ikinci attı. Bir kere daha ölmeye söz verecek ve ondan ayrılmayacaklardı. İnsanlığın iftihar tablosu, büyük asker yeniden zimamı eline aldı. Artık okçuların yerlerini terk etmesi, başkalarının gidip uzak cephelerde savaşması, onun yeni harp stratejilerine mani olmayacaktı. Etrafında toplananlarla o, sessizce Uhud'un arkasına çekilmiş, orada tekrar bir güç olma planları hazırlıyordu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, muvaffakiyetle neticelenecek olan üçüncü tabloyu hazırlamaktaydı.